üzerine haram kıldığı gibi bizlere de haram kılmıştır. Çok dikkat edeceğiz kardeşlerim. Önce imanın çok güzel bir anlaşılması gerekiyor. Allah'ın Allah'ına haram değil mi? Haram olduğunu okuyup bildiği halde zina etti mi? Bak o da insan. O da nefsine yenik düşebiliyor. Bak bunu yakala. Ömer'in zamanında içkinin cezası 40'tan 80'e çıktı mı? Neden 40'tan 80'e çıkar? Hiç düşündün mü kardeşim? He? Hiç düşündün mü? Bak onlar da bir şey işliyorlar. Ali geliyor. Allah her ikisinden de razı olsun. Rabbim ahirette bizleri mahrum etmesin. Sen bu adama diyor 80 sopa vur. Ve bu 40'tan sonra ölsün. Vallahi buna karşılık sana kısa suygularım diyor mu? diyor mu? Ömer ağlıyor. Vallahi diyor, yasakları çiğnemiyor diye biz bunu koyduk, diyor. Akır sopaya geri dönüyor. Bunları güzel yakalayalım kardeşlerim. Şeytan onların arasında dolu dizgin gezdiği Hazreti Osman'ın şehadeti bile hep fitnelerin eseri. Diyor. ben daha fazla o meselelere girmek istemiyorum ama ama maksıyorum. istiyorum onlar ve bizler şimdi ele aldığımız zaman masum tipinde ele almıyor yani e, inşallah teşbihte hata olmaz böyle bir ilah pozisyonunda işte hata işlemez günah işlemez ben neyim ki onların amelerine nasıl erişeyim ki bu tipte ele alma samimi bir müslümanın şevkini gayretini de kırar. Doğru mu? Ama doğruya teslim emirle hareket etme her asırda her saatte her saniyede bizden istenen. O mu Burada şu ayeti okumadım. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kumumal diye yarattım. Bu ayeti onlar da bizler de okuyor muyuz? Bu ayetin muhatabı onlar da biz de miyiz? Evet. Peki isteğime iman etsin, e etsin. Ama İman edende de küfreden de açık delilleri bildikten sonra iman etsin açık delilleri bildikten sonra küfresin mallarınızla canınızla, bir şey mi zannettiniz diyor bununla onlar da muhatap ben de muhatap ve hanginizin ameli daha güzel bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattım diyor mu buna şöyle bir açıldığımızda demek ki hepimiz bulunan muhattamız. ama sorudaki kastınız şu neyse bak bu çok tehlikeli sizler kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını bırakıyor musunuz bu bab çok tehlikeli. Anlatabildim mi? Amin. Helalus, cimnizden. Bu bab çok tehlikeli. İşimize geleni alma, işimize gelmeyeni reddetme, hiç aklımıza bile getirme, getirmeme. Bak, bu bab çok tehlikeli. Ama gücümüz nispetinde gücümüz nispetinde emir ve mehilerde gayretimiz şevkimiz bak bu bizi bir yerle Allah bütün imanın şubelerinde kemalata ermeyi nasip etsin bize çünkü ve imanın tarifini yaparken ne diyor iman 70 küsur şube diyor en üstü La ilahe illallah. En altı ednası yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi ne yapma? izan etme. Haya da imandan bir şube diyor. Burada şubeler kemalata yani tevhid anlaşıldığında zaten bütün meseleler bitiyor. İşte işlenen suçlar da söyleyemiz. İşlenen suçlar da veya ismin Kemal dedi. Kemal kardeş. Allah kainımla iyiden İşlenen suçlar tevhidi zedenemediği müddetçe hayırdırsin. Yani ve bilmiyorum bu saatte vaktinizi fazla amne benim de vücut direncim biraz kırılmaya başladı. Allah'ın kitabına gittiğimizde Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler diye üç tane ayet gelir. Okuduk mu? Üçünün de başlangıcı aynı ama bitiş yerine geldiğimizde fasıklar ve diye bitimi var. Gördünüz mü? Yani Allah'ın indirdiğinden hükmetmeyenler fasıkların ta kendisidir. Bir yerde Allah'ın indirdiğinden hükmetmeyenler zalimlerdir. Ve Allah'ın indirdiğinden hükmetmeyenler kafirlerdir diyor değil mi? 44, 46, 47 bitişleri. Şimdi her ne kadar Allah'ın indirdiğinden Bildiğin, hükmetmeyenler ifadesinden müştereklik olsa da bir kafirle bir zalim aynı mı aynı yere mi gidecek veya ebedi mi kalacak bir kafirle bir fasık aynı mı veya bir zalimle bir fasık aynı mı değil fısk bir yerde evet zalim olabilir Evet, fısk bir yerde kafir de olabilir. Ama ufak günahlar işleyen veya küçük günahlar diyelim, fıth diyelim veya kalbinde hardal dağın nasıl kadar iman diyelim, o cennete girer mi? Ama Allah'a az ve celle sevgide, korkuda, sığınmada, dilemdek adamada, en ufacık da bir şey yapsa ebedi cemette mahrum olur mu? Ekim selamlar işte tevhid boyutunu yakalamak gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani şube şube küfür şube şube tevhid de şu şube, şube. Ama bakın şuraya çok dikkat edin. artması insanın imanının artmasına ve kemanete ermesine eksilmesi ise imanının eksikliğine kamil bir imana sahip olmamasına vesul olur. Ama yine İslam dairesindedir. Peki din şubelerindeki artma insanı müşrik yapar değil mi? Tevhiddeki eksiklik şubelerindeki insanı ilhat ehli yapar. Allah bizi böyle hatalara düşmekten beri biliyorsun Bu yönlü meseleye bakarsak ve günahın küçüğünü veya büyüğünü değil de nereye, hangi makama karşı işlediğimize dikkat edersek zannedersem kendimize daha güzel çeki düzen veririz. Allah imanınızı, gayretinizi artırsın. Rabbim dolu yolda ayaklarımızı kaydırmasın. Ben daha fazla zamanı meşgul et. Musa kardeş mikrofon istediydi. Ben ona bırakayım inşallah. Ama hakikaten eğer o söz de bana yazıldıysa e, hoş bir ifade değil benim bu şevkimi gayretimi kırarım. Yatsının vakti Gecenin tam yarısı diyor Bunun hesabını yapmak Şöyle Akşamın vakti 20 6. Sabah namazının Çıkışına kadar bu gecedir Anlatabildim mi? Akşamın vaktinin girişi Ve sabah namazının Çıkma vakti Gecedir İşte akşam kaçta Mesela 5'te süt yemeysen edememiştim. Çıkan bir arkadaş Siz derken eğer beni kastetmişse bu beni üzdü. Bunu diyeyim. Eğer akşamın vakti 5 ise, sabah namazı da 7 de çıkmışsa burada kalan bütün saat dilimi toplanır. Kaç? Mesela 5 sabah 7 7 Kaç saat var arada? 11 mi? Dediğim 5 arası. 12 mi oluyor? Tabi. 12 saat. Bunlar bir. Demek ki gecenin tam yarısı bir. Birden sonrası yatsının vakti yine devam eder ama bize bildirilen en hayırlı saat o saat. Tabi. Sabah namazının vaktinin çıkmasına kadar gecedir. Çünkü sabah namazı gece namazıdır. Demek ki bir gecenin tamamı ama şu ifade de var. Bir namazın vakti o bir namazın vaktine kadardır ama bırakmamak gerekiyor. Böyle inşallah. Ben biraz müsaade isteyeyim. dinleme dolayı.